Banka adına değerleme yapan, yani ekspertiz görevini yapan şirketlerde çalışmak caiz midir? E, Gayrimenkul değerleme uzmanlığı olarak geçiyor diyor. E, hocamız cevaplarsa seviniriz demişler. Yani eksper olarak görev yapıyor belli ki. Hı hı. E, yani %100 e, haram denecek bir iş değil zaten. Yani bir bankanın hizmetini yürütüyor. Bankada bir faiz işlemi var, helal olan şeyler de var. E, mümkün mertebe e, imkanı varsa bu kardeşimin e, mesela faizsiz işlem yapan e, katılım bankaları gibi onları tercih etmelerini tavsiye ederiz. Ancak e, diyelim böyle bir bankada eksper olan kardeşimin kazancı da haramdır. Efendim bununla evine rızık götüremez, ibadeti yapamaz gibi bir şey de söyleyemeyiz. Ya ama yüzde yüzde temiz deme imkanımız tabii. olmuyor. Tercih ona aittir. İmkanı varsa böyle faizsiz işlem yapan essye intikal etmesinde fayda var. İnşallah Kıymet Hocam.